Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Londra Zooloji Derneği, yaban hayatı popülasyonlarının sağlığı ile ilgili araştırma eksikliğinin insanlığı gelecekteki pandemilere karşı savunmasız bıraktığı konusunda uyardı. Vahşi hayvan popülasyonlarının sağlık sorunlarının aşılamaması insanlığı devam eden COVID-19 salgınından Daha şiddetli salgınlara maruz bırakabilir. Covid-19, şiddetli akut solunum sendromu, Ebola ve Zika gibi anılarda en büyük halk sağlığı tehditleri insanlara hayvanlardan sıçrayan hastalık olarak başladı. Londra Zooloji Derneği tüm insan patojenlerinin %61'inin hayvanlardan geldiğini ve bu yüzyılın başından beri keşfedilen tüm insan hastalıklarının 3'te 2'sinin bu yoldan geldiğini belirtti. Dominic Jermey kimse yaban hayat popülasyonlarında kaç enfeksiyonun dolaştığını veya hangi koşullarda bir sonraki salgını yaratabileceklerini bilmiyor dedi. Ancak zoonotik virüs dökülmesi için risk faktörlerini bilirsek virüslerin doğal olarak meydana geldiği vahşi hayvanları olumsuz etkilemeden ilk etapta gerçekleşmesini durdurmak için güvenlik önlemleri alabiliriz dedi. Yılda 7 milyar... Amerika Birleşik Devletleri doları ile 23 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen yasal ve yasa dışı yaban hayatı ticaretinin büyümesi ve insanların vahşi yaşam alanlarına daha da yaklaştıkça vahşi hayvanlara temasının artması hayvandan insana bulaşma riskini arttırmaktı. WWF sıfır kaçak avcılık kampanyası sorumlusu Rohit Singh, Güneydoğu ve Doğu Asya'da yaygın olarak yaban hayatı pazarlarının viral mutasyonlar ve insan enfeksiyonları için potansiyel olarak verimli bir ortam sağladığını söyledi. Singh, hızla büyüyen ulaşım ve turizm sektörlerinin yardımıyla enfekte insanların hareketleri daha da yerel salgınları pandemilere dönüştürebilir dedi. İklim değişikliği, ormansızlaşma, korunan vahşi alanların talanı, sürdürülemez ve düzensiz yabani et yemek ve yasa dışı yaban hayatı ticareti pandemilerin yayılmasına katkıda bulunuyor. New York Times'dan Jim Robbins'in haberine göre biyologlar ve ekonomistler insanların varlıklarının desteklenmesinin birçok yolunu ifade eden ekosistem hizmetleri kullanıyorlar. Doğal dünyayı anlayamaz ve ilgilenmezsek bu sistemlerin bozulmasına neden olur ve bilmediğimiz şekillerde bu sefer doğa bize musallat olur. Hastalık büyük ölçüde çevresel bir konu. İnsanları etkileyen ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların %60'ı hayvanlardan kaynaklı ve bunların 3'te ikisinden fazlası vahşi yaşamdan geliyor. PREDICT adlı bir projenin parçası olarak veteriner hekimler ve koruma biyologlarından oluşan ekipler tıp doktorları ve epidemiyologlarla birlikte hastalığın ekolojisini anlamak için küresel bir çaba içindeler. Uzmanlar, insanlar yeni bir çiftlik veya yolla manzarayı, ekosistemi değiştirdiklerinde, örneğin bir sonraki hastalıkların insanlara bulaşma olasılığına ve ortaya çıktıklarında nasıl ortaya çıkacaklarına göre bir virüs kütüphanesi oluşturmak için yüksek riskli vahşi yaşam türlerinden kan, Tükürük ve diğer örnekleri toplayacak. Böylece insanlara bulaşırsa daha hızlı bir şekilde tanımlanabilir halde olacak bunlar. Ve hastalıkların ormandan ayrılmasını ve bir sonraki salgın haline gelmesini önlemek için ormanları, vahşi yaşamı ve hayvancılığı yönetmenin, korumanın yollarını inceliyorlar. Şu anda bu sadece bir halk sağlığı sorunu değil aynı zamanda ekonomik bir konu. İşte onun için doğayı korumamız kendimizi korumak için elzem. Independent'ın Conrad Duncan'ın haberine göre yeni bir çalışma, Amazon yağmur ormanları gibi büyük ekosistemlerin 2 santigrat kritik noktasının geçilmesiyle 50 yıldan az bir süre içinde çökebileceğini söylüyor. Araştırmacılar bazı doğal çevrelerin daha önce zannedilenden çok daha hızlı çöktüğünü ve baskı altında kalarak alternatif ekosistemlere dönüşebileceğini savunuyor. 40'ın üzerinde doğal çevreden gelen gerçek verileri kullanan Bilgisayar simülasyonlarına dayanan bu çalışma Amazon'un 49 yıl içinde ağaç ve ot karışımından oluşan bir samana tipi ekosisteme dönüşebileceğini söylüyor. Buna göre yaklaşık 20 bin kilometre karelik kara mercan resifleri de sadece 15 yıl içinde ağırabilir ve popülasyonları seyredebilir. Araştırmacılar sonuca varmak için 4 kara 25 deniz ve 13 tatlı su ekosisteminin dönüşümüne ilişkin veriler üzerinde çalıştı. Bangun Üniversitesi Doğal Bilimler Okulu'nun araştırmalarından ve ortak başyazar Dr. Simon Wilcock şöyle demiş. Ne yazık ki araştırmamız insanlığın değişimlere beklenenden çok daha erken hazırlanması gerektiğini gösteriyor. Araştırmanın lideri Southampton Üniversitesi fiziki coğrafya profesörü John Deering ise sezgisel olarak büyük sistemlerin küçük sistemlerden daha yavaş çökeceğini biliyorduk. Buna etkilerin geniş mesafelere ulaşması için geçen süre neden oluyor diye konuyu açıkladı. Dünya Meteoroloji Örgütü 2019 yılı küresel iklim durumu raporunu yayınladı. Raporla 2019 yılı küresel ortalama sıcaklıkların sanayi öncesi dönemin 1,1 santigrat üstünde olduğu ve El Nino etkisiyle 2016'da kırılan rekor seviyenin ardından kayıtlardaki en sıcak ikinci yıl olduğunu teyit etti. Evet işte Amazonları hatırlayalım burada. Raporda 2015-2019 yıllarının kayıtlarındaki en sıcak 5 yıllık dönem 2010-2019 yılları arasındaki dönemin de en sıcak 10 yıllık dönem olduğuna dikkat çekiliyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu rakamlar daha da artacak. İşte bütün bunlardan dolayı iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği